Allah subhan-ı ve Değerli Kitabı Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenlerin kalplerinde Rahman bir sevgi yaratacaktır. Değerli Müslümanlar Sevmek ve sevilmek herkesin isteği, herkesin arzusudur. Sevgi temeli üzerine kurulacak olan sağlam arkadaşlıklar, kalıcı dostluklar hepimizin hayalidir. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu ayeti kerimesinde sevmek ve sevilmek için iki şartın olduğunu beyan etmektedir. Birincisi iman, ikincisi salih ameldir. Birincisi imandır çünkü ancak müminler kardeştir. Nitekim Allah subhane ve Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Ancak müminler kardeştir. İşte bu sebepten dolayı Müslümanlar, müminler bir vücudun organları gibidirler. Onlardan herhangi bir organ rahatsızlandığında, hastalandığında onun sıkıntısını diğer organlar da çekmektedir. İkincisi salih ameldir, salih amel ise sadece kişinin kılmış olduğu namaz, tutmuş olduğu oruç değildir. Bilekiz bunlar zaten kişinin bizzat yapmakla mükellef olduğu ve yine faydası tamamen o kişiye dönecek olan ibadetlerdendir. Oysaki salih amel bunları da içerisine alan ve çoğumuzun tasavvur ettiğinden çok daha geniş olan amellerdir. Kardeşler, salih amel hiçbir menfaat beklemeksizin yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın rızası gözetilerek yapılan amellerdir. Salih amel haklı olduğun halde tartışmaktan uzak durmandır. Küskün oldun halde selamı ilk önce senin vermendir. Kesilen bağlantıyı tekrardan kurman, unutulan akrabalarını ziyaret etmendir. Salih amel, her şeye rağmen iyiliği emretmen, kötülükten sakındırmandır. Her şeye rağmen zalimin elinden tutarak onun zulmüne dur diyebilmendir. Olanca günahlarına ve mücrimliğine rağmen Pişman olmuş, tövbe etmiş birisini tekrardan arana kabul edebilmendir. Kardeşler salih amel hiç kimsenin olmadığı bir anda yalnızca Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökebilmendir. Hiç kimsenin seni engelleyemeyeceği bir anda, hiç kimsenin seni engelleyemeyeceği bir anda, Allah'ın seni gördüğünü bilerekten nefsine dur diye bilmendir. Değerli Müslümanlar, eğer hala diyorsanız bizler iman eden ve namaz kılan insanlar olarak neden hala aramızda sevgi yok, birlik yok, dinlik yok, vahdet yok diyorsanız. İşte bunun cevabı bu anlatılanların içerisindedir. Çünkü kardeşler maalesef bizlerde salih amel eksikliği bulunmaktadır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. "Ve la testevis seyyi'atu ve la lhasene tu. İtf' billati hiye ahsanu. Feiza allazi beyneke ve beyhi hamim." İyilik ile kötülük asla bir olmaz. Sen ''Sana gelen kötülüğü en güzel şekilde başından sağ. İşte böyle yaptığın takdirde bir bakmışsın ki kendisiyle aranda düşmanlık olan kişi sana candan bir dost vermiştir. Değerli Müslümanlar, Müslümanların vahdetini yakalamak için ya da insanlar arasında sevginin ve ülfetin yayılması için hiç başımıza gelen kötülüğe iyilik ile karşılık verdik mi? Haydi bu ayeti bir kenara bırakalım. Gerçekten bize yapılan iyiliğe iyilik ile karşılık verebildik mi? Eğer bu dostlular hareket edersek Rabbimiz Tebarek ve Teala bakın bizlere neleri vaat etmektedir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Asallahu ayyi jaal biinakum ve biin aladina adey tum minhum mawtah. Wallahu kadiru ve wallahu rahim. Umulur ki Allah, seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişiyi sana candan bir dost yapar. Allah güçlü olandır, Allah mağfuresi çok, rahmeti çok olandır. İşte bu tarihte düşmanlıkları hat safhaya ulaşmış olan Evs ve Hazret kabilelerinin başından geçen budur. Onları salih amel ve iman bir araya getirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Allah onların kalplerini birleştirmiştir. ''Eğer sen yeryüzündekilerin hepsini infak etsen bile onların kalplerini birleştiremezdin.'' ''Velakin Allah onların kalplerini bir kıldı.'' ''Çünkü Allah azizdir, hakimdir.'' Değerli kardeşler, meselelere... İslami değerler ölçüsünde yaklaşan insanlara din kardeşi ile din kardeşi ile üç günden fazla küs kalması caiz değildir ve onlar insanlara karşı olan öfkelerini de yenmek zorundadırlar. İki kişinin bu noktada nefsini dizginleyip tevazu kanatlarını kardeşleri üzerlerine germeleri gerekmektedir. Sen izzeti kardeşinin üzerinde bulamazsın. Sen kardeşini hakir de göremezsin. Eğer bunlarla birlikte sen hiçbir sebep olmaksızın din kardeşini ziyaret etmemişsen, onun gıyabında Allah subhanahu ve teâlâ'dan onun için rahmet ve mağfiret dilememişsen, onun sıkıntısını gidermek için bir adım atmamışsan, Müslümanların dertleriyle dertlenmemişsen sen hangi vahdetten nasıl bir sevgiden söz edebilmektesin? Kardeşlerim, Fudal bin İyah rahmetullahi aleyhi teala şöyle söylemektedir. Sen Firdevs'te alada peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle ve şehitlerle birlikte rahmana komşu olmak istiyorsun. Peki sen acaba hangi amelin ile bunu istiyorsun? Peki bunun için hangi şehvetini terk ettin? Hangi günahından vazgeçtin? Hangi öfkeni yuttun? Kesilen ilişkilerini tekrardan sağlamak için kaç kere akrabanı ziyaret ettin? Hangi arkadaşını affettin? Allah için, Allah için hangi yakınından uzaklaştın? Hangi uzaktaki insana yakınlaştın? Kardeşlerim, kişi iman ettikten sonra imanını da salih ameller ile süsleyecek olursa Allah subhanehu ve Teala bu kişi için din kardeşlerinin kalbine sevgi, kafirlerin ve münafıkların kalbine ise heybet koymaktadır. Yani yolda yürürken bir Müslüman bu kişiyi görse onu sevmekle, bir kafir bu kişiyi görse ondan ürkmektedir. İşte bu salih amellerin dünyadaki faydalarından bir tanesidir. Asıl olan ise salih ameller ile kişi Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisini kazanmakta ve onun veli bir kulu olmaktadır. Sizler Allah'ın veli kulu olmak istemez misiniz? Allah Subhane ve Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'ı çağırıp sizin için "Ey Cebrail, ben falanca kulumu seviyorum." diyeceğini hayal edebilir misiniz? Kardeşlerim, Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmaktadır: eğer Allah bir kulunu sevecek olursa Cebrail'i çağırır ve der ki ben falancayı seviyorum sen de onu sev. Ve Cebrail de o kulunu sever. Ve Sema ehli arasında seslenir ve der ki Allah falancayı seviyor siz de onu sevin. Sema ehli o kulu sever ve o kulun sevgisi yeryüzündekilerin kalbine de iner. Kardeşlerim. Bu ancak salih amel ve nafile ibadetleri devam ettirmekle kişinin kazanabileceği bir mertebedir. Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu kutsî bir hadiste Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam Rabbisinden şu şekilde rivayet etmektedir. Men adeli veliyen fakat edentuhu bil harb ve ma taqarraba ilayya bi şey'in أحب إلي مما افترضت عليهم ويتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته قمت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقتش بها ورجله التي يمشي لا Allah ve teala şöyle buyurmaktadır ''Kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben o kişiye savaş ilan ederim.'' Kişi kişi ancak kendisine benim farz kıldığım şeyler ile bana yakınlaşmaya başlar ve ben en çok bu şekilde bana yakınlaşanları severim. Ve Allah ve teala devamla diyor ki ''Ve kişi bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder.'' ve en nihayetinde benim sevgime nail olur. Eğer ben o kişiyi seversem, eğer ben o kişiyi seversem işittiği kulağı, gördüğü gezi gözü, tuttuğu eli olur ve onu yolumca yürütürüm. Eğer benden bir şey isteyecek olursa ona veririm. Eğer benden himaye, korunma isteyecek olursa onu koruma, halkıma alırım. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah subhanehu ve teâlâ'nın kıyamet gününde şöyle sesleneceğini bildirmektedir. Nerede benim, benim rızam için birbirlerini seven kullarım nerede? Hiçbir gölgenin olmadığı şu günde arşımın gölgesi altında onları gölgelendireceğim. Kardeşler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün sahabesi ile birlikte otururken der ki şu kapıdan, girecek ilk kişi cennetliktir. Sahabeler merakla kapıdan girecek kişiyi beklerken en nihayetinde Abdullah İbni Selam adındaki değerli sahabe kapıdan girmektedir. Sahabelerden Abdullah İbni Ömer merak ederek bu sahabenin amellerini araştırmaya başlar ve onda sıradan, olan, sıra dışı, olağanüstü bir amel olmadığını görerek yanına gider ve Rasulullah'ın müjdesini ona haber verir ve der ki ''Sen hangi amelinle bu müjdeye mazhar oldun?'' Cevaben der ki ''Ben sıradan, basit, zayıf bir kulum. Yalnızca ben kalbinde hiçbir Müslümana karşı kim beslemem ve hiçbir Müslümana karşı düşmanlıkta bulunmam.'' Değerli Müslümanlar, görüyorsunuz ya Allah Sübhane ve Teala kulları için cennetini ne kadar da yakınlaştırmıştır. Kulları için cennetini ne kadar da yakınlaştırmıştır. Bizlerin gözlerinde küçüklüğü ama Allah Sübhane ve Teala'nın katında çok büyük olan amellere Rabbimiz tebarek ve Teala cennetini ve sevgisini bağlamıştır. O halde kardeşim hiçbir ameli küçümseme. Kimsenin sana ne diyeceğine bakma ve sen ve sen kardeşine tebessüm et. Onun sıkıntısını gidermek için mücadele et. Güzel sözler ile onun kalbini kazan. Sen onu mutlu ederekten Rabbinin rızasını niyetle. Rabbinin rızasına niyetlen. Ve davana hada.